Merhabalar, Deniz Utku Beyer. Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyim. E, 94.9 Açık Radyo'daki bu yeni bölümümüzde bu hafta e, yine farklı bir konu seçtim. E, bu haftadan itibaren başlayacak programımız dört hafta, e, daha doğrusu dört program e, devam edecek. Biliyorsunuz Yeşilçam müzikleri de bizim Yeşilçam Arkeolojisi konusunun en önemli e, ilgi alanlarından bir tanesi. Ve elimden geldiğince Yeşilçam filmlerinde kullanılmış e, müzikleri tanıtmaya, o müziklerin bazı müziklerin orijinallerine, orijinal beslenmiş müziklerinde yapımcılarını e, tanıtmaya yeri geldiği zaman çalışıyorum. Ya da ses teknisyenleriyle, ses mühendisleriyle yaptığımız görüşmelerde yine bu bilgileri de e, bir şekilde arşive katmaya çalışıyoruz. Ama ancak bu haftadan itibaren başlayacağım ve dört bölüm sürecek olan... E, bu yeni konumuz birazcık daha farklı. Çünkü bu haftadan itibaren yer vereceğim şarkıların e, neredeyse hiçbiri e, filmlerde direkt olarak yer almamış. Peki nedir o zaman Yeşilçam'la ilgili ilgisi diye soracaksınız. Çünkü bu haftadan itibaren çalacağım bütün şarkılar bir Yeşilçam yani Türk sinemasındaki bir e, oyuncu bir aktör ya da aktristin hani eskilerin tabiriyle aktör ya da aktristin e, seslendirdiği şarkılar. Onların piyasaya çıkarttıkları 45'likler. Ee, bunları çalacağım. Tabi pek çok isim var. Mesela e, Fikret Hakan, Yılmaz Köksal, e, Ayhan Işık e, Göksel Arsoy e, Tabi Gönül İsterdeki Murat Soydan'ın da müzikten eğer vereyim. Neden Gönül İsterdeki Murat Soydan? Çünkü Murat Soydan e, oyunculuk dışında bir de kendisi de ses e, eğitimi de almış bir oyuncumuzdu. E, pek çok isim var ve onları bu dört bölümde Elimden gelince yer vermeye çalışacağım. Ee, aslında bu konu e, 2007 yılında ilk sinematik e, e, blogspot isimli siteyi yaptığım zaman sevgili dostum Ercan Demir'in e, ortaya koyduğu bir konuydu. Şarkı Söyleyen Sinema Yıldızları isminde bir yazı hazırlamıştı. Ayrıca kendisi diskotek arka plan sitesinde de bu konuya oldukça detaylı yer vermişti. Daha sonra bu yazısını iyice ilerleyen zamanlarda başka dostlarımızın da katkı birlikte daha genişlettik ve ortaya gerçekten çok değerli bir liste çıktı. Hatta bu listeyi yine sinematikeşilçam.com'da şarkı söyleyen sinema yıldızları başlığında da birleştirdik ve bölüm 1 olarak da yayınlamıştık. Burada pek çok isim vardı. Ben de genellikle bu listeye sadık kalacağım. Ve gerçekten çalınabilecek olan kalite olanları bu Dört program boyunca sizlerle birlikte edineceğiz. hem de o kırk beşlikler hakkında e, derlediğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, ben ilk açılış olarak e, Ayhan Işık'la başlamak istiyorum. E, çünkü Ayhan Işık da e, hani o da mı şarkıcı olmuş e, denecek yıldızlardan bir tanesi. O zaman biz ilk önce Ayhan Işık'ın e, şarkısını dinleyelim sizlerle. Gönül Belası şarkısını dinleyelim. Daha sonra Ayhan Işık'ın e, şarkıcılık serüvin üzerine biraz konuşalım. ...sustuz değirmeler... İzlediğiniz Yeris... için Haziran'da barma karlar yağdırır, şubat ortasında. ben. Evet, Ayhan Işıktan denedik. Gönül Belası 1974 yılındaki eee 1.45'likten gelmişti. Ayhanışın Odeon firmasından çıkan 45'inden gelmişti. Ee, bu kırpeştiğin A yüzünde Gönül belası şarkısı var, biraz önce dinlediniz. B yüzünde ise Doğdum çile çekmek için şarkısı var. Ee, başka yerlerde Ayhanışın e, başka kayıtları olduğunu da okumuştum, ancak bunların hiçbirini onaylatamadım. Ee, bu konuyla ilgili dostlarımdan da aldım, e, derledim bilgiyle de şu anla kadar elime ulaşan bilgilerle Ayhanışın tek bir kırpeşli olduğunu söyleyebilirim. Tabii önümüzdeki yıllarda ortaya bir şeyler daha çıkarsa ya da başka bir kayıt ortaya çıkarsa ne kadar güzel. Ancak şu anda bildiğimiz kadarıyla ve Odeon firmasından çıkmış olarak bildiğimiz bir tane Ayhan Işık 45'liği var. Ayhan Işık peki neden şarkı söylemeye yönelmiş ve bir 45'lik doldurmuş diyecek olursak bir kez her şeyden her şey bir kenara. Ayhan ışık sadece bu 45'i doldurmadı. Ayrıca e, gazinolarda e, as solistin altı olarak da e, bir süre sahneye çıktı. E, bu konuda onu ikna eden isim ise Öztürk Serengilmiş. Öztürk Serengil zaten 1964 yılından itibaren e, bu yeşil çamlı oyuncuların ...şarkı söyleyemiz konusunda oldukça iştirakçı bir e, sanatçı olarak yer almış. 1964'da pek çok isme bilinmiş. Hatırlayabildiklerim Vahiy Öz, Sadri Alışık gibi e, isimlere beşlik doldurmuş Ve daha sonra da kendisi de e, bazı gazinolarda bu Yeşilçam oyuncularımıza e, yer vermeye çalışmış. Onları ikna etmeye çalışmış. Zaten e, açık söylemek gerekirse Öztürk Serengil başlı başına bir hikaye. E, ben şahsen sinematik Yeşilçam sitesinde de pek bugüne kadar özlük serengil ile ilgili çok derinlemesini bir araştırma yapmadığım için kendimi de biraz eksik e, buluyorum e, şarkı söyleyen Yeşilçam oyuncuları serimizde de özlük Serengil'e ile baya bir değineceğiz e, en azından biraz bu konudaki açığı kapatmaya başlayacağımı da söyleyebilirim bu programlarla birlikte e, Velhasıl özlük serengil Ayhanışığı ikna ediyor. Ayhanışık da e, Üstad Selahattin Erkösiden eğitim almaya başlıyor ve e, bu aldığı eğitimden sonra da 45'li dolduruyor. Bence oldukça e, faydalı geçmiş bir eğitim. E, çünkü ben e, Ayhanışığın sesini beğendim. Kendisini de bu konuda hem yetenekli hem de e, sesini güzel buldum. Yani 45'in ortaya çıkma hikayesinde 2006-2007 civarlarında e, ana medya bazı bilgiler düşmüştü. O civarlarda Trabzonlu bir DJ'in e, Ayhan Işık'ın 45'liğini bulduğu yazılmıştı. Bu doğru bir bilgi değil. Neden doğru bir bilgi değil? Çünkü bu ortaya çıkarılış hikayesinin birazcık da e, ucundan da olsa içinde yer aldığım için en azından hikayesini e, birazcık bildiğimi söyleyebilirim. E, Diskotek Arka Forum ve bunun gibi ...forumlarda araştırma yapan bazı arkadaşlar zaten Ayhan Işık'ın ve koleksiyonlar, plak koleksiyoncusu arkadaşlar... ...Ayhan Işık'ın zaten böyle bir 45'liğini ortaya çıkartmışlardı. Bu koleksiyonlar arkadaşlar o dönemlerde de bu kayıtları farklı ortamları, dijital ortamları zaten yüklemişlerdi. Onun için 2007-2008 yıllarında zaten internet ortamında dolaşan... Ee, bir kayıttı bu. Ancak e, yani genel ana akıma yöneldiğimiz zaman bu bulunmadık bir şey. Yıllardan beri kayıp e, olarak da e, nitelendirilmiş oluyor. Bir de yine bir televizyon programında yine bu şarkının sonradan ortaya çıkarıldığı e, dile getirilmişti. Bu da doğru değil. Çünkü bahsettiğim gibi forumlarda zaten yer almışlardı. E, zaten e, bu takip ettiğim liste 2005 yılında oluşturmaya başlandı. 2007 yılında da e, son hali olarak e, Sinematik Yeşilçam'da bir ziyaret vermiştik bu listeye. Yani bundan öncesinde bir e, derlenme dönemi de var. O nedenle yani yıllardan beridir e, kayıp bir hazine olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Ama tabii ilgilisinin bildiği bir e, 45'likte. Ayhan Işık hakkında konuştuktan sonra ben başka bir isme daha geçmek istiyorum. Fikret Hakan. Fikret Hakan'ın çok ilginç bir 45'liği Anadolu Pop Revival projesinde de zaten yer verilmiş. Benim oldukça hoşuma gitti. Anadolu Pop, Anadolu Rock seviyorsanız da sizin de çok hoşunuza gidecek. Zaten Fikret Hakan da bu 45'liği doldurduğu zaman kardeşler, ile birlikte çalışmış. E, kardeşler, e, kim diyecek olursak da, e, bu 1974, yine Ayan Işın kaydı gibi 1974 yılında kaydedilmiş, e, 45'likte yer alan kadro ise şu. E, Fehiman Uğur Demir, Ünoğul Büyükgönenç, e, bas gitarda Seyhan Karabay ve davulda Cengiz Teoman yer alıyor. Ve vokalde de e, Fikret Hakan. <Gülüyor> Makaram karalar, dol kimse gider kimler ağlar. Niye ölmüş miyem lok yarim balar? Niye ölmüş miyem lok yarim karalar balar? Ne ne da bir el kadın. Ne ne görde, zulün yüzüme berde, devieler sardı da bizim her kaderim böyle. Benim apt mu kimliği kim? ya da benim yüzem? Delim mahmut kimliğim yol tanıya da benim tüfenkim Yarım hem tutmaz ganyı devri yer ezdemecim Yarım hem tutmaz ganyı devri yer Yem olacak kurda kuşa, çulsuz garip bedenim löverdim löverdim yüzünüzü mü bervedim Eklediğim kan da yarık senin ellerin nerede? verdi, ne verdi? belde. kan da yarık senin nerede? Son nefesin gelende lo, insan seninlerende. Son nefesin gelende lo, insan seninlerende. Kavaha sende de lo sarar gönül verende. sende de lo sana gönül verende. Ne verde, ne verde, Eklediğim kan da senin ellerin nerede növerde növerde sürün yüzüme perde. Eklediğim kan da senin ellerin nerede. Eklediğim kan da ayarım senin ellerin nerede. Eklediğim kan da senin ellerin nerede.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 Fikret Hakan'ın sesinden dinlediği kardeşlerle birlikte e, doldurduğu 45'likte yer alan Löberde e, bu 45'in diğer yüzünde ise e, Dostun Gülü şarkısı yer alıyordu e, Loberde aslında e, Kürtçe bir e, şarkı, anonim şarkı Loberde diye geçiyor yalnız bu, hem bu 45'liği hem de de Türkçe olarak, Löber'de olarak geçmiş anonim şarkımız. Benim dinlediğim en iyi yorumlardan bir tanesi Fikret Hakan'ın yorumu. Sanırım burada Fik Fikret Hakan'ın kardeşlerle birlikte çalışmasının da büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok ilginç bir kişilik Fikret Hakan. Çünkü daha doğrusu Fikret Hakan ya da Buming Gaffar, Çıtanak. Yüzlerce filmde oynamış. Ayrıca... Ee, ...bir sinema tarihçisi de kitabı var... E, ...Türk sinema tarihi üzerine... ...bunun dışında üç tane de 45'lik doldurmuş... ...bu üç 45'liği... E, ilk 1972'den Cemu dedikleri 45 45'liğe... ...ikincisi dinlediğimiz Löberde'nin de yer aldığı... ...Dostun Gülü ve Löberde... ...üçüncüsü de 1975 yılından Aşk Ultusu ve Sancı... ...bu üç tane 45'lik var... Ee, genelde Fikret Hakan filmlerde başkası tarafından seslendirilmiştir ama sesi burada gayet güzel zaten e, şarkının sonuna doğru da baya böyle bir, bir, bir uğurlamalar yer alıyor bunu yine bir e, not eklemek istersem e, şarkıyla ilgili e, şarkıda yer alan e, Seyhan Karabay da bazı filmlerde rol almıştı ayrıca Arzu Okay'la da bir dönem evlilikleri vardı ee, dediğim gibi Fikret Hakan gerçekten o da e, biraz önce bahsettiğim Öztürk Seren gibi, Serengil gibi ele alınması gereken bir, çok yönlü bir sanatçımız. E, bu haftaki Yeşilçam Arkeolojisi programının ben e, bu üçüncü e, yer vereceğim son şarkı olarak yine bir Fikret Hakan e, yorumuna yer vermek istiyorum. Fikret Hakan'ın 1972'de e, doldurduğu bir 45'likten gelecek. 45'likte Cemo Türkan Şöre ile birlikte başrolünü oynadığı filmin de ismi. 1972 yılından. Vay, i̇lk doldurduğu 45'lik Hikret eşlik eden orkestra kardeşler değil. 1972 yılında. Dün bugün yarın orkestrası. Yuda Tapan, Atilla Özdemiroğlu, Cezmi Bayemez, Hürşit gün ve Metin Çotal gibi isimler karşımıza çıkıyor. Özellikle Şenay Topan ve Atilla Özdemiroğlu'nun başını çektiği bir gruptu. Dün-Bugün-Yarın orkestrası. Ee, yine ilginçti. Discord grafisine baktığımız zaman grubun e, bu CEMO 45'liğinde e, Fikret Hakan'a eşlik ettikleri yer almıyor. Ama bunu da bir e, eklemek gerekiyor. 45'likler olarak Karatiren, A ve B, Dünya Dönüyor, Mugırgır, Merhaba ve Merbolin şarkısı bu tane 4-5 tane 45'liklerini hatırlıyorum ben. Bence cam da eklemekte fayda var. Önümüzdeki hafta yine şarkı söyleyen Yeşilçam sanatçıları seçkilerimize devam edeceğiz. Bu haftalık benden bu kadar. 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arka programında haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın diliyorum. Oycu mum anadır seyranısın ben senin gözlerine vurunamam gönlümün sultanısın oycu Herşeyde maral gezer, orcamu ceilan camu, zülfünlü terar gezer, baycamu ceilan camu, av bizi maral bizi yer bizi, ya da vucunlar gezer bilme macey lan Öldüm acıyı ancağım, derdimin çaresini bilen yok. Ben yarın hasta sayım, öldüm acıyı ancağım. ellerine oycağım, gül döken yollarına avcığım. Akşama ben odana giderim al beni kollarına oyca mu? Yeşil çam arkeolojisi.